Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin Sûret Duham Duham suresi. Mekkiyetü ve bileyimillah inna kerşifil azâbi Bu ayet hariç genel olarak 59 ayet Mekke'de nazil olmuş olmaktadır. Ve yesittin eshebbunet ve mekhamsunet ayet Genel olarak 56-57-59 şeklinde ayet olduğu ifade edilir. Hamim, ki Câsiye'yi anlatırken, ondan öncekilerini anlatırken de söylemiştik. Hruf-u mukatta, Allah ile Resulü arasındaki özel bir şifre, özel bir anlaşma. Ondan dolayı bütün müfessirler derler ki, Allah-u <gülüyor> A'rıb-i Bunlar ne irade edildiği, murad edildiğini elbette ki Allah <gülüyor> daha iyi bilir. Her ne kadar biz bazı şeyler söylesek de, gerçek bundan kast edilenin ne olduğunu Allah elbette ki daha iyi bilir. Ver kitâbiyeyi. El-Kur'an el-Mubin. Wow. ta neydi? Bunlar vallahi billahi kasah. Kasem, Kasem harflerinden de Kur'an'a yemi, Kur'an'a yemin ederim ki o Kur'an nasıl bir Kur'an? El-Mubin yani el-Mubeyyin yani el-müşhiru el-halal min haram Halal ve haramı, iyi kötüyü, cennet cehennemi, hayır ve şerri birbirinden beyan eden, açıklayan, izah eden, ortaya koyan o ortaya koyan o kitaba, o Kur'an'a kasem olsun, yemin olsun. Ki inna muhakkak ve elbette ki biz tahkik edatı nabiz olmuş oluyordu. Enzelnahu fiine dedik mübarek edin. O Kur'an'ı ne yaptı? Mübarek bir gecede indirdik. O geceden kasıt hiyeneyle tulkadri, kadir gecesinde indirdik. İnna kundan mundirin, muhakkak ki biz uyarıcılarız. Muhavvufine bihi korkutucu olarak hav, hav, ve fej, hav, yifum, hav, yifum. Yani biz neyiz? cihetler ile korkutucu ve mübeşşirin ve cennet ile müjdeleyicileriz gerçi altta geldikçe de ifade edeceğiz ancak iki kelime var inzal ve tenzil inzal Kur'an-ı Kerim'in toptan indirilmesi tenzil ise ayet ayet indirilmesi buradaki Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi bütün müfessirlerin, fıkıh alimlerinin ifadesine göre Şaban ayının 15. gecesi, 15. gecesi, Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim toptan olmak suretiyle levh-i Lev mahfuzdan aşağıda ifade edecek. Levh-i mahfuzdan dünya semasına indiriliyor. Ha ondan sonra 23 yılda peyderpey, bey ayet ayet esbab-ı dediğimiz iniş sebeplerine binaen o şekilde 23 yılda inmiş oluyor. Onun için o mübarek geceden kasıt Berat gecesi olduğu ifade edilmekle zaten bildiğiniz gibi Kadir Gecesi ile ilgili özel olarak Kadir Suresi'nde de zaten onu ifade etmiş oluyor. Fiha <gülüyor> yani e, fiîleyletil kadri, o Kadir Gecesi'nde yufsalı, tefrik edilir, ayrıştırılır, ortaya konulur, birbirinden ayrılır. Ney? Küllü <gülüyor> emril hakîmin, muhtemî el-sâfi. Her hikmetli iş o gecede birbirinden tefrik edilir, o gecede birbirinden ayrılır ve ayrıştırılır. Bunu daha iyi anlayasınız diye okudukça da ifade edeceğim muhakkiminden ve Bir yıllık genel olaraktan özellikle kasım ayından başlar bir şekilde meclisten genel bütçeler görüşülür. O genel bütçelerde bakanlıkların ayrı ayrı bütçeleri taksim edilir. Kimle koparırsa bazen o daha çok devletin genel bütçesinden bütçesine almış olur. Tabiri caizse Allah'ın da genel bütçesi berat gecesinde takdir ediliyor. İnsanların o gün geceden bir sonraki geceye kadar yani bir yıllık süre içerisindeki doğumlarından ölümlerine kadar rızıklarından, ecelerinden ve bunun dışındaki her şeyleri adeta o gecede taksim edilir tefrik edilir, birbirinden ayrıştırılır. O berat gecesiyle yani o mübarek geceyle bir sonraki gece arasında kim doğacak, kim ölecek, ne olacak senin kaç lokma yiyeceksin kaç nefes alıp vereceksin kimler ölecek, kimler ölmeyecek gibi insanların varlıkların, her şeylerin ecelleri insanların genel bütçesi Böylece o berat gecesinde takdir edilmiş, tefrik edilmiş, ayrıştırılmış ve her iş belli olmuş olur o berat gecesinde. He, emren, külli emril hakim, her hikmetli iş o gecede birbirinden tafsil edilir, ayrıştırılır. Emren ne olarak? Farkan, tefrik edilerek, ayrıştırılarak bir iş olarak da. Ne, nasıl bir iş? Men indina, nezdimizde olan, nezdimizde olan bir ayrıştırma ile Yanımızda, nezdimizde, huzurumuzda olan bir iş ile, emir ile ne yapılır? Her hikmetli iş o gecede birbirinden ayrıştırılır, taksim edilir, teflik edilir, temin edilir, beyan edilir, ortaya konulmuş olur. Genel bütçe böylece o gecede belirlenmiş olur. Kaç tane yağmur damlası düşecek, kaç tane kar tanesi düşeceği varıncaya kadar aklınıza ne gelirse gelsin. Kısacası genel bütçe, mesela diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığına bir bütçe ayrıldı. O bütçenin içerisinde sizin de hesabınız var, sizin için harcanacak da var, okul için harcanacak da var. Her şey için otomatikman orada harcanacak olan her şey o Milli Eğitimin genel bütçesi içerisinde takdir edilmiş, tavsiye edilmiş, beyan edilmiş olmaktadır. Evet. İnler Dunyabulsinin muhakkak ki biz ret göndericilerden, evrulsu ve peygamberleri göndericileriz. Mesela ki Muhammed A.S. memen kabla olur. Gerek Muhammed olsun, gerekse de Ali A.S.A. ondan öncekileri de ne yapacağız? İrsal edip göndericilerdeniz, o peygamberlerde gönderilmişlerden olmaktadır. Bu ne olaraktan ha, rah rahmeten bir gardına temiz de diyebilirsin. He, yani bir ayrıştırma Halle diyelim, hal ne diyelim ki, yeni geldikçe de ifade edilecek ne olduğu halde ne olarak rahmeten refeten bir murseliyleyim size gönderilmiş bir şefkat ve merhamet bir acıma size acıdığınız için ki başka ayetlerde eğer size peygamber göndermeseydik doğru yolu bulmazdınız yani eğer hakikaten size peygamber gelmeseydi ne kadar doğru yolu, yolu bulabilirdik elbette ki bu açıkça bilinir. Ha, bu nedir? Min Rabbike. Rabbin tarafından bir rahmet ve reyfe bir şefkat ve bir acımadır. İnnehu ve semihü li akvalihim. Muhakkak Allah o seslerini, sözlerini işitir. El alimü bir efbalihim. Onların her türlü fiillerini, işlerini, amellerini de ne yapmış olur? Bilmiş olur. Hem semihidir hem alimdir. O Allah nasıl bir Allah'tır? Rabbi <gülüyor> semavadi Yerlerin ve göklerin Rabbidir, mürebbisidir, terbiye edicisidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah lafzından sonra 2800 küsür tane, en çok Allah lafzından sonra Rab sözcüğü geçmektedir 900 küsür tane. Ha, o Allah ki yerlerin ve göklerin Rabbidir. وَمَا <gülüyor> مَيْنَهُمَا Ve onun ikisi arasındaki olan her şeyin de Rabbidir. اِنْ <gülüyor> en Ey insanlar, ey mü'minler, kesin olarak yakini bir şekilde, ilmel yakin اَيْنَلْ يَقِينَ, حَقَلْ يَقِينَ derecesinde eğer inanıyor iseniz, yerde gökler ve onun arasındaki her şey, her şeyin Rabbi Allah'tır, o onların Rabbidir. وَاَنَّهُ Rabbi رَبْدُ سَمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Ha, muhakkak ki Allah yerleri ve gökleri Rabbidir. Fakat Muhammeden Rasulullahu. Madem öyledir, o halde onun Resulü olan Muhammed, Aleyhisselatu Vesselam'da, selamada yakinen, kesin bir inanç ile, iman ile, bilgi ile de onlara yapınız, iman ediniz, inanınız. La ilahe illahu. O Allah ki kendisinden başka ilah olmayandır. Aynı zamanda ve <gülüyor> Allah hem hayat sahibidir hem hayat vericidir. Hayatı olmasa hayat verebilir mi? Vermez. O Allah haydır, muhiyidir. Aynı zamandır ve yümit ve mümittir. Dirilten ve öldürendir. Rabbukum o Allah hem sizin Rabbinizdir varı babaikumul hiç geçmiş olan atalarımızın babalarımızın rabbidir yani Allah nasıl bizim Rabbimiz ise bizden önce geçmiş olan atalarımızın da rabbidir hiç mümkün mü bizim Rabbimiz olsun da bizden öncekilerin haşa Rabbi olmasın mümkün değildir bel Arapçada bel aslında bir manada biz Türkçede şüphe edatı olarak belki işte belki gelirim bilmiyorum ki belki Şüphe için kullanırız Ama Arapça da kuvvetliyle ifade ediyor. Bilakis. Ha, bilacıyız. Belki onlar o müşrikler nedir? Fişettin bin elbâti. Öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şek ve şüphe içerisindedirler. Tereddüt içerisindedirler. Onlar böyle bu tereddüt içerisindeyken ne yaparlar? abole. Yani kendi kendine oyun ve oynaşlanırlar. Oynayarak, eğlenerekten. onlar ne yaparlar? Öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şek ve şüphe içindir Bunu ne yaparlar? İstiza ke. ya Muhammed. Ey Muhammed seninle alay etmek suretiyle onlar bu öldükten sonra dirilme konusunda da şek ve şüphe içerisindedirler. Fakale ve de Allahım ey Allahım erinni alehim onlara karşı bana yardım et de ne olarak bir seb bir Yusuf aleyhisselamın yedisi gibi bana da yedi ile yardım et neydi Yusuf aleyhisselamın yedisi yedi yıl bolluk ondan sonra 7 yıl kıtlık yani o müşriklere de 7 yıl kıtlık verecek derece de onları Rabbin cezalandır dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların kendisiyle yapmış oldukları alaydan dolayı, istihzadan dolayı onları Allah'a bu şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın kavmine gelen o kıtlık gibi bir kıtlığın gelmesi yönüyle Allah'a havale etmiş oldu. <gülüyor> teala, bunun üzerine Allah dedi <gülüyor> onları murakabe et, göze, onlara bak, bekle, durumlarına bir bak bakalım. Yemme o günkü te'cih-sema'u Burada daha öncede de arada bir söylüyorum. Tekî etâ yetti, ondan sonra câe dibildiler lazimî fiiller. Yani kendisinde kalan fiiller, başkasına geçişli olmayan fiiller. Çünkü fiiller ki ayrılıyor. Lazimî kendisinde kalan, müteddî geçişli olan. Lazimî olan fiiller ba harfiyle gelirse müteddî olur geçişli fiil olur. Onun için burada da lazimî olan demek ifadesi Kendisinden sonra bağ geldiği için bir duhanda müteaddi oluyor. İki şekilde de söyleyebiliriz şöyle. Fer takiplerim, onları bir göze bak bakalım. Yem o gün teti gelir, esma gök ne ile gelir? Bir duhani mübin, açık bir duman ile her tarafı kaplamış, açık bir duman ile gelir. Veya yem o gün gök getirir, gökyüzü getirir. Neyi getirir? Bir duhanin, bir duman getirir gibi apaçık görünen, belirgin, zahir bir dumanı getirir. He, işte ardu ve bunun üzerine ne oldu? Pey Peygamber Efendimiz de dedi ya, yedi yıl tıklık olsun diye böylece yeryüzü kuraklaşmaya, kurak olmaya başladı. Ve şiddet bir o, onlar üzerinde de açlık, o müşrikler üzerindeki açlık da gittikçe ne oldu? Daha da şiddetlendi. kadar? Nereye kadar? İlâ şuraya kadar, en ra'av min şiddeti, onun dehşetini, acısını, açlığını, sıkıntısını, kıtlığın kendisini görünceye kadar tamamen, tamamen onlar üzerinde bu açlık, şiddetlerde kıtlık durumu artmış oldu, yeryüzü de kuraklaştı. Yani ne gibi, ke'ye duhani beynes semai vel af, yer ve gök arasını kaplayan bir duman, yeryüzünü tamam is, sis, pis, olmak suretiyle yani bir musibet bir bela olmak suretiyle gökyüzünü kaplayan bir duman görünce onun dumanın şiddeti arttıkça böylece onlardaki bu kuraklaşmanın neticesinde açlık da onun sıkıntısı da dehşeti gittikçe artmış oldu. Bu hal nereye vardı? Duman artıyor. Duman fazlalaştı. Yahşemnaz insanları kuşattı, kapsadı. Kendi kapsama alanı içerisine aldı. örttü, perdeledi. Fekalu dediler. Ha, azabın elim. Hani duman etrafı tamamen sarınca, bu geçmiş kavimlerde de var. Belki onu anlatmıştık. Orada mesela bulut geliyor, aa bu iyi bulut diyorlar. Oysa peygamber uyarıyor, hayır diyor. O siyah bela bulutu, size azabı getiriyor. Yani bunlar da o bulutu görünce, dumanlı bir vaziyetteki bulutu görünce dediler ki, Hala azabun elim bu elem verici bir azaptır diyerekten onun azap dumanı olduğunu kendilerini de örtmesiyle, kapsamasıyla, üzerlerine kaplanmasıyla bunu gördüler. Ve ne dediler? Rabbena, ey Rabbimiz. Aynen işte Musa'nın kavmi dokuz kere bunu yapıyor. Ya ikşif annen azabı. üzerimizdeki bu azabı aç, kaldır. İnna mumyunun musaddikun elebi yeke. Bak biz senin peygamberine tasdik edeceğiz. Biz senin peygamberine iman edeceğiz. Bu üzerimizdeki sıkıntıyı gider. Bu üzerimizdeki bu azabı, üzerimizdeki azabı keşfet, kaldır, ortadan çıkar. Kale Teala. Bunun üzerine Allah onlara dedi. Enna lehumeddigra. Enna nerede? Lehumeddigra. Onlar için öğüt almak. Nerede? Yani onlar ki öğüt almak. Yani böyle diyorlar ama dürüst değiller ki. Arkasından ne yapıyorlar? Tekrar eski tas eski hamam. Onun için onlar için öğüt almak. Nerede? Nerede onlar için öğüt almak? Yani la yenfe'ûmu'l-i'mânu innen huzûl-i'l-azâbi Azab üzerine indiğinde artık onların iman etmeleri onlara bir fayda vermeyecek bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü o son andaki bu iman gerçek bir iman değildir. Rakat muhakkak ki kattıpahdik edatı. Caa’hum Rasulüm mübinn, mübinnun yani mübeğinun, onlara hakikatları açıklayan Resuller peygamberler muhakkak ki bir elçi gelmiştir. Bu elçi ne yapıyor? Mübeğinur risalete, peygamberliği onlara açıklıyor. Hâzâ bu ve hünâke tavlün âkâr ve ve enne duhâni minel âyâtir muntazâktir inde yavn Bu onların beklemiş oldukları, el-duhân yani duman, minel âyâtir muntazareti o beklenilmekte olan ayet ve alamet olan o duman, inde yavn kıyamet. bu konuda böyle bir görüş de var. Çünkü kıyametin on büyük alametinden birisi de duhandır. Onun için bazı alimler demişlerdir ki işte ki buradaki duhanlar kasıt kıyametin o son on büyük alametinden birisi olan o duhanı işaret etmektedir ki insanların Cenab-ı Hakk'ın o kıyametin alameti olarak beklenilmiş olan yani muntazar olunan, beklenilen o kıyametin alametlerinden olan buhandır denilmiş. bazı azar kavru ibn abbas radıyallahu ve ercah ve raci olan görüşe göre bunlar da aynı şekilde İbn Abbas, Hasan Vasi'linin de diğerlerinin de bir görüş oluyor ki o hakikattır. Efendimiz de dediğim gibi belirtiyor. Kıyametin on büyük alametinden birisi de yine duhan olmuş oluyor. Her tarafı kaplayan bir duman. Artık insanların tamamen o elen derece azabı gördükten sonra iman etmelerine kadar gidip ancak o imanlarının fayda vermeyeceği bir hal, durum. Şimdi onlar ne demişti? Ya Rabbi üzerimizdeki bu azabı kaldır. Tamam. Tamam. Ha, bu azabı bizden kaldır Ya Rabbi demişlerdi. Onlar. Şimdi bunun üzerine ve sonra o azabın kaldırılmasını istedikten sonra tevellev ne yaptılar? Onlar bu azabı istemelerinden sonra o görüşlerinden, düşüncelerinden gerisin geriye döndüler. Yani yüz çevirdiler. Hak ve hakikatten yüz çevirdiler. Hakikat üzerine olmamış oldular. Evet. Selamünaleyküm hocam. <gülüyor> Evet, burada tahta demek ki biraz her hata veriyor. Şimdi, onlar onlara öğüt almak nerede demişti? Yani onlara... Apaçık bir peygamber geldiği halde onların o on imanların ona fayda vermediği, kıyametin on büyük alametinden birisinin de duhanı oldu etrafı kaplayacak bir dumanın olduğunu ifade ettikten sonra Hümme, onun akabinde, ondan sonra, tevellev anhu, ondan yüz çevirdiler. Müşriklerin genel olarak ifadesi onun içindemin dedim Hazreti Musa döneminde de dokuz defa başlarına bela geliyor. Her seferinde onlar Hazreti Musa'ya gelerekler ya Musa Rabbine dua et de üzerimizden bu azabı kaldırsın. Hazreti Peygamberler ümmetlerinin babaları durumundadırlar. Her seferinde Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a dua ediyor o belayı ondan kaldırıyor. Ama bir müddet sonra eski tas eski hamam eski hallerine gerisin geriye dönüyorlar. Bu müşrikler de öyle. Bak üzerimizden bunu kaldır, biz iman edeceğiz. اِنَّا yani, مُؤْمِنُونَ Biz iman edeceğiz demelerine rağmen bir müddet sonra ne yaptılar? قِرْمَةَ وَلَا Ondan yüz çevirdiler. Ve ne dediler? Daha acısı karu Dediler ki مُعَلَّمُ mecnun. Bu haşa, bu var ya peygamber مُعَلِّمُ الْقُرْآنَ beşer. Ona bu Kur'an'ı bir insan öğretmiştir. Yani öğretilmiş, eğitilmiş, önceden bildirilmiş, bir mecnundan başka bir şey değildir diyerekten Efendimizin haşa mecnun olduğunu ifade ederek ki ne demişlerdi? Şu da ibretli. Efendimiz mecnun dediler. Efendimiz için kahin dediler. Efendimiz için şair dediler. Ama bir şeyi hiç demediler. Yalancı. Ve diyemediler. O da haşa, o da haşa. Yani o yalancıdır diye böyle bir İslam'da böyle bir durum içerisinde kesinlikle bulunamadılar. Onun için kendi çevrelerini kandırmak amacıyla o haşa öğretilmiş, eğitilmiş, önceden bildirilmiş bir mecnundan ibarettir dediler. İmran Rabbımız diyor ki muhakkak ki biz kâşfû azabı, azabı açıcıyız. Amr-u sizden bir süreliğine belli bir zaman içerisinde o azabı açıcıyız. Kaliyle az bir süre. Pekeşeba anhun ve Rabbımız ondan bir süreliğini azıcı o azabı onlardan açtı. İnne muhakkak siz ne yaptınız? Aydu ne? Bu konuda, bu konuda siz gururlandınız. Yani burada da ifade ediyor. Tekrar döndürüz. Neye? İade, avde, ade ya oldu, iade ten, Tekrar döndünüz neye? İlâ küfriyim eski küfünüze sapıklarınıza, dalâletinize tekrar gerisin geriye döndünüz. Fe ileyhi ve onlar küfürlerine tekrar gerisin geriye avdet edip döndüler. Uzkur ey Habibim hatırla. Yerine o gün napt şu Şûr Basşeper Kübra. Napt-ı bir şeyi adeta sökercesine, sökercesine, kökünden sökercesine yapışıp almak, elde etmek. Kavurama. Biz yakalarız Batçatan Kübra. En büyük bir yakalayışla o gün onları yakalarız. O hangi gün? Hüeya Ubedir'in. O Bedir Savaşı'ndaki değil mi? Müslümanların ilk zaferi, müşriklerin ilk kaybı, yetmiş kadar insanın ölmüş olduğu bir savaş ki ölümle kalım zamanı. Eğer orada bir mağlubiyet olsaydı Müslümanlar tarafından İslamiyet Allah-u belki de bu hale gelmeyecekti. Onun için İslam'ın yükselişinin ilk adımı da o Bedir'de atılmış oluyor oradaki galibiyet. اِنَّا مُنْ تَقِيمُونَ Biz onlardan o Bedir'de ne yaptık? Bir intikam aldık, intikam alıcılarız. Ve şu batış nedir? Yani, Naptışı batışa aynı kökten geliyor batışa yaptışı batışan naptışıyor. Yani, Elahsu bir kuvvetin, kuvvetle al almak, kuvvetle yakalamak, tutmak manasına geliyor. <gülüyor> Muhakkak fetihler ki biz imtihan ettik. Onlardan öncekileri de imtihan ettik. <gülüyor> bela yeblu, iptila, mübtela. aynı köften gelmiş oluyor. Ela bir Rabbikum kalu bela manası da imtihan etmek, fetene, fitne aynı kökten gelmiş oluyor. Biz belevna imtihan ettik onlardan öncekilerine kim? Kavme Firavun. Onlardan önceki olan Firavun kavmini maahu, onlarla beraber, onlarla beraber, kavmiyle beraber Firavun'u biz ne yaptık? Sınadık, imtihan ettik, denedik. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ هُوَ مُوسَى Onların Musa aleyhisselam peygamber olarak gelmişti. O nasıl bir peygamber kerimun ikram sahibi güzel anlayışlı hoş iyi bir peygamber olaraktan Musa aleyhisselam onlara gelmiş idi. Evet en en yani bir en eddu. Buradaki en gelmesi bir en bir en manasına. Yani mastar olaraktan, mastar ve kök olaraktan bir en eddu. En eddu eliyye yani Eda etmeleri, yerine getirmek yerine getirmeleri, yerine getirmeleri ile bize karşı ne? O kul gireyminer iman, kendilerini çağırmış olduğumuz imana icabet etmeleri gelmiş olmaları. Yani ey asır iman gün ya ibadallah, ey Allah'ın kulları itaat etmek suretiyle imanınızı ortaya koyun, imanınızı gösterip imanınızı göstermek suretiyle gösterin ne ile? Bana itaat ile imanınızı gösterin, iman etmiş olduğunuzu ortaya koyun. Ey Allah'ın kulları! اِنِّي muhakkak لَكُمْ ben Sizin için Resulün eminun. اَلَا bir <gülüyor> Gönderilmiş olduğum şey üzerine, gönderilmiş olduğum o Kur'an, din, İslamiyet hakikati üzerine ben size emin, güvenilir bir Resul, Resulüm, bir Peygamberim. Birincisi bu. Böyle yapmanız, yani... Allah'a olan imanınızı yerine getirerekten bunu eda etmeniz, ortaya koymanız, iman etmeniz. İkincisi ve la ta'lu kesinlikle ve kesinlikle ululuk taslamayınız. Yani yücelik, aynen Firavun'un tasladığı gibi bu, Allah'a ceberutta bulunmayın, zulümde bulunmayın, azgınlıkta bulunmayın, ululukta bulunmamanız kime karşı? Alallahi Allah'a karşı ululukta bulunmamanız üzerine ki o da nedir? Allah olan itaati terk etmek suretiyle bir ululukta da, ceberutta da, zulümde de bulunmayınız. İnni muhakkak ki ben atikum bi. Bak burada da lazım bağ ile oluyor. Ben size sultanla geldim veya ben size bir sultan getirdim. Yani rühan, delil, hüccet getirdim. Nasıl bir hüccet mübinnin beyinin ala risaleti peygamberliğimin açık bir delili olmak suretiyle ben size bir delil, bir hüccet ve bir bürhan getirdim. O an de Efendimiz bunu deyince ne yaptılar? فتف... Bir recmi. Efendimiz'i taşlamak ile tehdit ettiler, korkutmaya başladılar. Yani madem öyle biz de seni taşlarız diyerekten o şekilde Efendimiz'i tehdit ettiler, konuştuklar. Bu yüzden Efendimiz ne yaptı? Fakar edildi. وَاِنِّي مُسْتُوا بِرَبِّ وَرَبِّكُونَ Ben de benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Hangi konuda? اَلْتَرْجُمُونَ 1. 2. اَلْتَرْجُمُونِ Yani beni taşlamanız konusunda beni taşlamanız konusunda tercumuni beni taşlamanız konusunda bir icareti beni taş bile taşlamanız konusunda bu hususta ben de ne yaparım hem kendi benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım ona sığınırım diyerekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu zulümlerine karşı sığınacağını Allah'a sığınacağını ifade ediyor ve <gülüyor> Yani bunları Kur'an'da çok görürüz. Bu şekilde geçer. Eğer, mesela eğer bana iman etmezseniz, yani bana iman etmekten kasıt eğer beni tasdik etmezseniz, peygamber olduğunu kabul etmezseniz, ha, o zaman ne yapınız? Fâtezilûn. Fetriki. Beni bırakın. Terk edip gidin. İyetezele, yatezilûn. Mutezile aynı kökten geliyor. Hani ayrılıp gidenler benden ayrılır. ni, Benden ayrılıp çekin gidin. Çekil, affedersin yani, defolup gidin de kaba ifadeyle. E yani, he, ازاي, bana yapacağınız eza'yı bırakınız. Eziyet etmeyin. He, يتركو, ama onlar dinler mi bunu? Dinlemediler. Efendimiz'e eza etmeye ne yaptılar? Devam etmiş oldular. Efendimiz benden uzak olun demesine rağmen. Bunun üzerine Efendimiz efendimizle Rabbisine münacaat etti, evet. dua etti. Ne olmak üzere en ne? Önce de geçtiği gibi en neden kasıt yani bi'en mekmak olmak suyretiyle mastar olarak Haulâhi bunlar ya Rabbi ey Rabbi bunlar kavm-i cümûr müşkûr, günahkâr, müşrik bir kavimdirler ya Rabbi diyerekten Rabbisine duada bulundu. Bunun üzerine Rabbi ona ne dedi? Fekâle Musa'ya dedi ki Fesvedî Fe ibadî beni İsrail, kullarım olan beni İsrail'i Subhanelezi Esra, oradan aklınıza gelsin. Fe Esra, Esra gece yürüyüşü yapmak. Gece yürüyüşü yapmak, kullarımı çıkar, kullarımı götür. Bir gece onları Mısır'dan kaçır. Bir rivayete göre bunların 600 bin olduğu, bir rivayete göre bir milyon kadar olduğu da ifade ediliyor. Gece vakti, gündüz önceden anlaşmaları üzerine Hazreti Musa bunları almış oluyor. Ben İsrail'i alıp denize geçirecek. Ne zaman? Leyla bir gece vakti. Çünkü, çünkü onlar Firavun tarafından Firavun ve ordusu tarafından ne olacak arkadan takip edilecekler peşlerinden onlara onların peşlerinden Firavun ve ordusu gelecek takip edilecekler ha yettebi okum Firavun ve kavm Firavun ve kavmi sizi takip edecek peşinizden gelecek onun için gece vakti sessizce kullarımı al beni İsraili al Mısır'ı terk et ha. nasıl olaraktan terk et Rehven açık olarak, açık olarak. Yani diğer bir ifadeyle sakine, sakin, sakin ve sessiz olarak. Tabii 600 bin kişi ne kadar sakin ve sessiz de olsan, 600 bin milyon insan az bir şey değil. Müferd müfericem, hani bir de denizli geçiyor diye o denizi açarak da, kapatmadan. O denizi açarak sakin ve sessiz olaraktan, açık olaraktan o denizi açmış olarak. Hatta ta ki yaşkuları bittu, ta ki Kıptiler oraya girinceye kadar. Yani denizi, o kısım denizi geçince hemen kapatma. Çünkü ne yapmıştı? Asasını vurmuştu. Niye? Çünkü ta ki, Mısır'da iki kısım insan var. Bir Kıddiler, biri Sıddiler. Kıddiler oranın yerlileri, Firavun veya adamları. Sıddiler ise Köle olarak çalıştırılan dediğim gibi Hz. Musa da dahil olmak suretiyle Beni İsrail Yahudilere genel olaraktan verilen at onlarda Sıddiler. Ha ta ki onlar da o yükselen düşünce su geliyor. Hz. Musa asasını vurmuş Su geliyor ve on iki tane yol açılıyor. Bunun üzerine su kapanmıyor. Su ne yapıyor? Baraj gibi yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Kapatma. kapatma. Niye? Çünkü Tarih o kıddiler, o açık olan o yere seninle beraber senin arkandan girsinler. İnnehum onlar, son ne olacaklar? Cundun murakum. Onlar boğulan, suda boğulan bir kavim olacaklar. Fatma el biz alike? Artık Habibim buna, heh, gönlün yatışsın ki Efendimizin de. Ha, onun da gönlü yatıştı. Ve bu onlarda boğuldular. Gönlü buna yatıştı. Heh. Çünkü düşün önünde Kızıldeniz. Arkasında Firavun'un ordusu Hadi buyur, iki ateş arasında, iki mengene arasında. Ö o durumdayken hemen Cenab-ı Hidayetine yetişiyor, asanı vur diyor, asasını vuruyor. 12 kabile olduğu için 12 tane yol açılıyor. Her kabile bir yoldan gidiyor. Suyu kapatma. Hâki Firavun'un ordusu kitleden oraya girsinler. Niye? Çünkü onlar ne olacak? İndemcündün, muharrabu, onlar boğulan bir kabil olacaklar. Fatma annemiz Halike Musa'nın da buna kalbi yatıştı, tatmini oldu ve o rikor Firavun ve ordusu atabinden oldu orada boğulmuş oldu. He, peki ondan sonra ne oldu? Hakikaten düşünmek lazım. Adam bir ömür boyu çalışıyor, helal demiyor, haram demiyor, trilyonları biriktiriyor. Trilyonları biriktiriyor. Ondan sonra bir ölüm geliyor. Çatıyor. Sarayı vardı, villası vardı, arabası, en son model arabası vardı, fabrikaları vardı. Aman Allah neleri yoktu ki. Hepsini bırakıp gitti. Günahı kendisine kaldı. Safası da mirasçılarına kaldı. Aynen bu durum. Ne oldu? İşte şu oldu. Kem terekü min cennatil. Onlar nice bahçeler bıraktılar gerisin geriye. Hani öldüler ya. Benzetmede hata olmasın. Saddam, Saddam yıkılınca, idam edilince, tabi ondan daha büyük belası geldi de geride hemen ilk yaptıkları Amerika'nın onu hazinelerine girdiler, depolarına, altın külçeleri. Saraylara oldu? Hep saraylara kaldı, altınlara kaldı. Zulmü de yanına kar kaldı kendisine. Zulmü de yanına kar kalmış oldu. Yani mirasçıları geriye. Beşatı ne? Nice postanlar bıraktılar gerisin geriye. Ve oyun inteci, akan nehirler, ırmaklar, pınarlar bıraktılar gerisin geriye. daha ve zorouin ve nice ekinler bıraktılar ve makam inteli, villalar, köşkler, saraylar, meclisin hasenin güzel oturma yerleri, köşkler, konaklar, villalar, saraylar gerisin geriye bıraktılar. Daha ve nâmetin mut'atîn, faydalanacak yiyecekler, içecekler bıraktılar. Ki kânu fîhâ fâkîn, onlar orada ne yapıyorlardı? Eğlenip safa sürüyorlardı. Eğlenip safa sürmüş oldukları o yerde nice nimetleri de gerisin geriye, Sofraları, depolardaki yiyecekleri, şunu bunu, gerisin geriye. O safa sürü faydalandıkları şeyleri, naimine, nimetlendikleri, safa sürdükleri, faydalanmış oldukları niye, nice nimetleri de gerisin geriye. Kem tereku hep bunları bıraktılar. Kedâlik, işte durum böyledir. hal böyledir. Haber-u müptedîn, kezâlik müptedânı haberidir. yani el-emrûn, iş bundan ibaretir. İşte durum budur, fasıl bundan ibarettir. diyerekten neticelendiriyor. İşte bu Biz onların mallarını mirasçı kıldık. Tamamen ahirine, daha sonraki kavimlere, sonraki kavimlere de onların mallarını mirasçı kıldık. E yani kim o da ben İsrail. Yani köle halinde yaşayan bu İsrail oğullarına böylece onları yok etmek suretiyle onları geriye bıraktıklarına mirasçı kıldık, zengin kıldık. He. فَمَا بَكَتْ عَلَيْمُ السَّمَاءُ وَالْعَرْضِ Çok ibretli. Hepsi birbirinden öyle de çok ibretli bir ayet. فَمَا بَكَتْ عَلَيْمُ Onların ölmelerinden dolayı yer ve gök onların üzerine ağlamadı. Eyvah! Bu insanlar gitti öldü diye yer ve gök onların üzerine ağlamadı. Yani بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin aksine. Şunu unutmayın çocuklar. Bu ayetin mefhumu muhalifiyle düşünün. Yani kafirlerin ölmesinden dolayı yer ve gök ağlanmaz ama ehli imanın ölmesinden dolayı yer ve gök onların üzerine ağlarlar. Yer ve gök onların en imanın ölmesinden dolayı üzülür, üzücü yaşlarda dökerler. Gök kararın fe, fehlen ya fehlen gökten fehlen yağ, yani farklı <gülüyor> haller o yer ve göğün işini bilen insanlar için. Allah'ın bir emri altında çalışan, bir mahlubu olduğunu bilen insanların gitmesiyle dünyadan onlar üzülürler. Ne, onun için ne denilmişti? Âlimin ölmesi, alemin ölmesi gibidir. Onun için alemin ölmesinden dolayı Alem onların üzerinde ağlarlar. Hep ki aleyhim bir mevtihim, onların ölmeleri üzerine o yer ve gök gö onların üzerinde ağlarlar, üzülürler. Neden dolayı? مُسَلَّهُمْ مِنَ الْعَرْضِ Birincisi yeryüzünde üzerinde namaz kılmış oldukları yer. Çünkü orada ne yapıyorlardı? Yeryüzünde o toprakta namaz kılıyorlardı. Yeryüzünde o namaz kıldıkları yerden dolayı ölmeleriyle o yer ağlar. Daha وَمَسْعَدُ عَمَلَهُمْ مِنَ السَّمَا Yapmış oldukları amellerin gökyüzüne çıkmasından dolayı da gökyüzü ağlar. Ayette ne diyordu Fatih suresinde? Kur'an'da iki yerde de geçiyor. İleyhye sadur kelime tayyib vel amel-i salih yani salih amel, kelime-i tayyip gökyüzüne doğru yükselir. İşte onların yapmış oldukları salih amellerinin gökyüzüne yükselmelerinden dolayı artık amel ne oldu? Kesildi. Amel kesilmesinden adeta ondan göklerin beslenmiş olmasından dolayı gökyüzü de onlar üzerinde böylece ağlamaya başlar. Ve makam-ı mızar ile ile Demek ki amellerin o çıkmış olduğu o yer olaraktan, amellerin çıktığı yer olmuş olaraktan böylece onların ölmesinden dolayı onlar ağlamış olurlar. Ve onlara ve mağehanumun tevbe, tevbe için tefilde bulunulmaz ve onlara onlara bakılmaz, onlar gözetilmez, onların durumu mühlet verilmez. Böylece onlara mühlet verilmedi, onların işleri sonraya da bırakılmadı. Yani Allah İmhal eder, ihmal etmez. Allah mühlet tanır, süre tanır ama ihmal etmez. İhmal etmez. Onun için onların o şeyinden dolayı, hareketinden dolayı Cenab-ı Hakk ne yaptı? Böylece onları devre dışı bırakmış oldu. وَلَهَدْ نَجْجَيْنَا بَلِيْا إِسْرَائِمْ Muhakkak ki biz İsrail oğullarını kurtardık. Neden? Minel azab-ı Alçaltıcı, ihanet verici, düşük, değersiz bir azaptan alçaltıcı düşürücü bir azaptan biz beni İsrail ne yaptık? kurtarmış onlara bir necat vermiş oldu. Mesela neydi? Katle ebnaei ve istihdamni O alçaltıcı azap neydi? Firavun ne yapıyordu? Onların oğullarını öldürüyor. Kızlarını da hizmetçi gibi, kızlarını da hizmetçi gibi kadınlarını da hizmetçi olaraktan kullanıyordu. İşte böylece yapılan bu ihanetler biz beni İsrail'i bu öyle bir azaptan kurtarmış oldu. Ondan bedel, ondan bedel, min firavun. Yani o firavun azabından. Ha, değil edilmiş ki bedelü bilen azap. O azaptan bedel olaraktan min firavun. Ondan bedel firavun azabından. Bir takdirin muzafil. Bu da nedir? Muzafil takdiriyle olmuş oluyor. E yani azab-i firavne, min azab-i firavne. Firavun'un azabından. Ve denilmiş ki iki şekilde de olur. Bundan bedel de olabilir, hal de olabilir. Yani min azabi firavune. Firavun onlara azap ettiği halde de olabilir. O azaptan beden firavunun azabı şeklinde de bedel ve hal olaraktan anlam verilebilir. İnnehu. Çünkü o firavun neydi? Kâne aliyen. Yücelik taslayan, ilahlık taslayan, اَلَا رَبُّهُمَا الْعَالَىٰ دِيَنْ مِنَ الْمُسْفِينَ aşanlardan idi. Zalimlerden ve zulmedicilerden idi. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ben İsrail'i böylece o unuyiyetlik taslayan filaundan kurtarmış oldu. وَلَدَتْ اِخْتَرْنَاهُمْ اَيَّنِ بَنِيْسَرَيْلِ Muhakkak ki biz ben İsrail'i seçtik. Alâ ilmin minnâ bihâli. Nezlimizdeki bir ilim ve bilgi ile, nezlimizde bulunan bir ilim ve bilgi ile biz beni İsrail'i seçtik. Alel alemin, alemlere karşı üstün, üstün olaraktan seçtik. Ey alem zamaniyim. Yani kendi zamanlarındaki alimler üzerinde. O kendi zamanlarındaki alimler kim? El-Ukala. O zamanın en akıllı, en bilgin olan insanların insanların üzerinde biz onları seçtik, biz onları tercih ettik. Daha ne yaptık? Ve Ateinahu minel ve biz onlara varlığımızın delili olan birçok ayetleri de verdik. Ki mafihi belaun mübin içerisinde birçok imtihanı barındıran, birçok sınamayı oluşturmuş olan birçok böylece onlara da Nimetleri de, açık nimetleri de verdik. Nimeten zahireten. Açık nimetleri yani buradaki imtihan sebebi, beladaki kasır, imtihan sebebi. Çünkü verilen nimetler imtihan sebebidir. Yani şükür ediliyor mu edilmiyor mu? Onun için biz onlara açık nimetleri ayetlerimizde ayetlerimiz varlığımızın delilleri olaraktan verdik. O da neydi mesela? Minferetil <Gülüyor> bahri. denizin yarılması. 12 tane göz daha ve selvalahiyha onlar 40 yıl bulundukları çih çölünde kudret hermasıyla bıldırcın eti gibi açık nimetlerimiz onlara varlığımızın ayetleri ve alametleri olaraktan vermiş oldu. İnnahu ila eyani kuffar Mekke'de şunlar var ya şunlar şu metti tafirleri le ne? Muhakkak diyorlar. Ne diyorlar? Şunu diyorlar. Elhieh <gülüyor> bu var ya yani Mer mevtu illa vade hayat vade hayat. Bu hayattan sonra olan bu ölüm var ya. Yani doğduk dünyaya geldik bu dünyaya geldikten sonraki bu ölüm var ya. Illa mevtetüler ola. Ancak ilk ölüşümüzdür. El yani veh nutfe O da nedir nutfe? Yani bir damla su. Vaba <gülüyor> nahum ve biz tekrar neşredilecek, toplanacak bir araya getirilicek değiliz. Yani ölüm şu hayatımız şu hayattır. Doarız, ölürüz. Ondan sonra bir daha dirilmeyiz. Diyerekten öldükten sonra tekrar dirilmeyeceklerini ifade edip zamanah bir Yani öldükten sonra ikinci bir diriliş olarak da tekrar diriltileceklerden değiliz diyerekten diriltilmeyeceklerini ifade ettiler. Ve bununla kalmadılar ne dediler ki daha önceki ayetlere geçmişti, surede de geçmişti. Fertubi abayna, hani inkuldum sadipin. Ey Muhammed, ey Peygamber, gerçekten sen doğrulardan isen, doğruyu söylüyor musun? Hadi, geçmişte ölmüş olan eşdaptlarımızı diritle getir. Hadi de getir. Hadi, de getir. Ha, önceki ölmüş olan, daha da ifade Yasin suresindeki gibi, ha, tamamen çürümüş toz toprak olmuş olan, o ölmüş olan o geçmiş ecdatlarımızı ya. hadi tekrar diritle getir. Ki o zaman senin Peygamber olduğunu kabul edelim diyerekler böyle bir iddiada, küstahlıkta bulunuyorlar. اَنَّانُمْ اَزُبَانَ اَرْتِيَا Yani eğer böyle yaparsak biz de sana iman ederiz. Öldükten sonra tekrar dirileceğimize dair sen de o abamızı, ecdaflarımızı öldükten sonra bir getir bakalım. Dirilt, görelim. اَيَّانِ النَّهْيَا Biz de diriltiliriz. Onlar diriltilirse o zaman anlarız ki biz de diriltiliriz. هَالَ تَعْلَى Bunun üzerine Allah onlara tehdit savurarak şöyle dedi. Öm خَيْمِ onlar mı daha hayırlıdır? Em hmm. yoksa kavm-u Yoksa Tuba kavmi mi daha hayırlıdır? Buna parantez içi onlar mı daha güçlü? aynı Samut içinde söylemiştim Kur'an'da Rabbimiz. Hmm. Onlar mı daha hayırlı güçlü yoksa Tuba kavmi mi? Yani ki hüve ne biliyor? O Tuba bir peygamber idi. Evracun salihun veya iyi bir insan idi şeklinde rivayetler var. Velezine min kalbi kendilerinden önce bilmemeye yani millet übemiz salikati. Geçmiş olan ümmetlerden olan o tubba kavmi mi, tubba kavmi mi daha hayırlıdır yoksa onlar mı daha hayırlı? Niye bunu söylüyor? Çünkü onlardan daha güçlü kuvvetli olan o tubba kavmini biz ne yaptık diyor Cenab-ı <gülüyor> Onları helak ettik bir küfrin? Küfürleri sebebiyle. Mana şu. Yani leysa etba minhum ve ehlek hu. Aslında bunlar bu müşrikler o tubba kavminden. Daha güçlü, kuvvetli değiller. Onları da o halde o tubba kavmine helak ettiğimiz gibi bu müşrikleri de helak ederiz. Onda bir şüphe tereddüt yok. Çünkü onlar o tubba kavmi, kan günahkar insanlar idi. Günah işleyen, şirk ve küfür içerisinde olan insanlar idi. Ve ma halak messemavati arda Biz yer ve gökleri yaratmadık ve ma beynama ve aralar oyun mu oyuncak olsun, eğlence olsun, süs olsun, laf olsun diye, işte olsun diye yaratmadık. Bir halk-ı bunların yaratılışı, yer ve gök ve arasındakilerin yaratılışı bir oyun mu oyuncak olması için değildir. Ha, Haluk'u cümle haldir mâkafat ka'huma ve biz onları yer ve gökleri yaratmadık ve mâ ve aralarındakini illa bil bir hak ve hakikat olarak hak ile yarattık bir gerçek olarak yarattık e yani muhakkikiyle gerçekleşmiş buภา gelmiş meydana gelmiş tahakkuk etmiş olaraktan yarattık fî zâlike bunda ne vardır elliyûstedenle ala kudretina ve vahdâniyetina ve Gerek kudretimize ve birliğimize ve bunun dışındaki sıfatlarımıza delalet eden, delil olmuş olan ayetler tahakkuk etmiş oldu bunları yaratmak suretiyle. وَلَاكِنَّ اِكْفَرَهُمْ نَا Lakin onların çoğu bunu bilmezler. Onların çoğundan habersiz olmaktadırlar. Evet kısa bir ara verelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan suresinin 40. ayetinde şu şekilde اِنَّ يَوْمَا فَاسْلِ o günün fasıl günü. Her şeyin tafsil edildiği, fasledildiği, ayrıştırıldığı, tefrik edildiği, faş olduğu gündür. Ahiret günü her şeyin ortaya, gün yüzü gibi ortaya çıktığı gündür. Yevmet yani, kıyameti, o kıyamet günü ki <gülüyor> Allah kulları arasında tafsil eder, ayrıştırır. Hayır, şer, cennetlik, cehennemlik, salih amel, kötü asu amel, gibi hepsini belirtir. O gün nedir? مِيْكَاتُ vakata, يَوْكِتُ مِيْكَاتُ Vakit kökünden geliyor, hecmain. Hepsinin, vaktinin belirlenmiş olduğu, tayin edilmiş olduğu bir gündür o gün. Yani eskiler ona fasıl günü olarak kısaca ifade ediyor. Her şey birbirinden ayrıştırıldığı gündür. Ne için? لِلْعَزَابِ الْدَاِمِنِ الْكُفَارِ Kafirler için sürekli bir azabın ve <gülüyor> nâimü'd-dâimü'n-nîmne <gülüyor> içerisinin içinde sürekli nimetlerin birbirinden ayrıştırıldığı, belir belirginleştirmiş olduğu, neticeye kavuşmuş olduğu bir gündür o gün. O gün, yani işte o gün, lâ yûni mevlen amm mevlen. Hiçbir dost bir dosta fayda vermez. Ne diyor da hafızlar? Yefirrul mumin ahi ve öbeyi ve ebi ve sahibeti ve beni. Artık o günde herkesin birbirinden karşılığı o dehşet gününde hiçbir dost bir dostla bir fayda sağlamaz. Yani neden dolayı dayım var. Dayım var. Bir karametin, herhangi bir yakınlık el sadakatin, herhangi bir arkadaşlıktan dolayı bir kimse bir kimseye bir fayda, kişi kişiye yarar sağlamaz. E yani لَا يَتْفَوْا عَنْهُ Hiçbir surette ondan مِنَ azabı, Azabı def edici değildir. Yani dostunun olmasıyla o dostu, ondan azabı ortadan kaldıracak değildir. Bununla beraber ve هُمْ Ona yardım da olunmaz, yardım da edilmez. Yani ona اِنْهُ Ondan yardım da engelle, engellen, yani yardım olunmaz ona. Her, o azaptan men edilmek suretiyle, o azaptan men edilip uzaklaştırılmak suretiyle ona herhangi bir yardım da olunmaz. Burdaki yevme ifadesi, yevme ifadesi nedir? Yukarıdaki o fasıl günündeki, buradaki yevmeden beden o gün fasıl günü. İşte o fasıl gününden beden o günde hiçbir dost bir dosta bir fayda vermez, bir yardımda da bulunmaz, belayı da azabı da ondan def edici değildir. Ama herkes için mi? Yo. İlla ben rahimallah. Ki onlar da kimdir? Vehubül mü'minun. <gülüyor> Allah'ın kendilerine rahmet ve merhamet etmiş olduğu mü'min kullar bunların istisnadır. Ki onlar <gülüyor> yaş ve bazı bir bazı Allah'ın izniyle onların bazısı bazısına şefaat eder, şefaatta bulunmuş olunur. Burada bu konu üzerinde işte, tabii şimdiye kadar çok konuştuk, çok yazdık, çok anlattık. Fakat maalesef hala aynı durumda. Bazen sinek vızıltı şeklinde de olsa gündeme geldiği için kısaca özetle şunu söyleyeyim. Her gün günde 5 vakit namazda 5 vakit namazda en az beş kere okumuş olduğumuz ayet-i kerimeleri, ayet-i kürsü'le ne diyordu? Yaş Bak orada ancak Allah'ın izniyle şefaat eder. Şefaat haktır. Şefaat muhakkaktır. He, burada bilinmeyecek bir şey yok. Allah izin vermezse tamam da kim şefaat edebilir? Hiç kimse şefaat edemez. Demek ki buradaki şefaat etme hakkı tamamen Allah'ın iznine bağlı olmuş olmaktadır. Allah'ın izni olmadıkça kimse kimseye şefaat edemez. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izniyle şefaat edileceğime ilgili çok ayet var. Tek bir yerde sadece şefaat edilmeyeceğini söylüyor o da putların şefaat etmeyeceğini, yani putlar şefaat edemez diye putların şefaat edici olmadığını ifade etmiş oluyor orada. Ha, onun dışında tamamen şefaat Allah'ın iznine bağlı olmuş olmak suretiyle ahirette onlar böylece Allah'ın izniyle birbirlerine şefaat ederler, şefaatta bulunurlar. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kendilerine merhamet etmiş olduğu o müminler Allah'ın izniyle birbirlerine karşı o gün de şefaat durumu söz konusu olmuş olur. İnnehu mu'azzu Allah el-hüvel aziz izze sahibidir. Yani el-galib fi intikami ler intikam konusundaki azabını gerçekleştirmekte aziz ve izze sahibidir. ve güç ve kudret sahibidir o Allah. Mehmet hocam. Evet. Demek ki o şefaat etme durumu, müminlerin müminlere şefaatı var. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'de de dediğimiz gibi putların insanlara, puta tapanların, o putların insanlara şefaat etmesinin edemeyeceğinin dışında şefaatın tamamen Cenab-ı Hakk'ın izine tabi olduğunu ifade ediyor. اِنَّهُ aziz, <وَرْعَزِز> O Allah azizdir. Neye karşı? اَلْغَالِوْ فِي اِنْتِقَامِي بِنَ الْكُفَّةِ Kafirlerden intikam alma konusunda galibdir, üstündür. Errahîmü bil mü'minin mü'minlere karşı gayet merhametkârdır. Haa. İnne şecerete zakkum, zakkum ağacına gelince. Yani kaba ifadeyle zıkkım ağacı da denilebilir. Yani hü nedir o? Hiye min ahvesi şeceri el merri Yani en acı, en pis, en habis, en pis. En zamanda eşşecerül merri. En acı, yani meyvesi en acı olan bir ağaçtır bitihâmeti. Tihamede bulunan, Tihamede olan ağaçların en acısı olan bir ağaçtır, en pis. Yani günbiçahallata alafil cahimi. Allah onu nerede bitiriyor, imbat ediyor, onu cehennemde imbat edip bitiriyor. Cehennemdeki en acı meyvesi, en acı olan, en pis olan bir zakkum ağacı. Bu nedir bu zakkum ağacı? Ta'abun etim, etim itim, cunah kizil. Yani günahkarların <gülüyor> yiyeceği Esim günah işleyen. E yani el-esim-ül-kebir. O günahtan kasıt genelde işte yedi büyük günah, e, günah-ı kebair diye ifade etmiş olduğumuz büyük günahları işleyenlerin. Fî esim sıgat-ı mübalâdın el-âzim. Asimi'nin mübalağalı, o niye günahı kebir denilmiş? İşte ondan dolayı. Mübalağalı ismi fail olduğu içindir ki, asim kelimesinin mübalağası esim olduğu için çok çok günah işleyen, çok fazla ve büyük günah işleyen kimselerin bir yiyeceğidir. He, bu ne gibidir? Kel mühli, erimiş maden gibidir. Yani o zakkum ağacının pis ve habis olan, açık olan o meyvesi, o zakkum ağacının meyvesi ne gibidir? Kelmihli. Erimiş maden gibidir. E yani keddüreriz zítil esvedi. Siyah olan erimiş maden gibidir. haber haberi falim. İkinci haber ne olur? Yahli fil butun. Karınlarda kaynayan. Ka karınlarda hani bir kazan düşünün. Altından ocağın yanmış olduğu fokur fokur kaynayan bir kazan düşünün. İşte aynen onun gibi. Karınlarda kaynamış olan, karınlarda kaynayan erimiş adeta bir maden gibidir. O zappum ağacının o meyvesi yenilince yenilince insanın içerisini kaynar bir su gibi fokur fokur kaynatarak da o şekilde karında erimiş maden gibi bir acı elen bırakmış olur. Ne gibi? Neyin erimesi gibi? kehar i l kaynar suyun fokurdaması gibi, erimesi gibi, elma-u sıcaklığı şiddeti olan suyun durumu gibi. İşte böyle bir zakkum ağacı, cehennem için yetiştirilmiş olan böyle bir zakkum ağacı. Bu durumda kafirler ve müşrikler için ne denilir? Kuzu wanted her tarafta aranıyor. Yani bu suçluları yakalayın. Arananlar içerisinde. Kuzuhu tutunuz, yakalayınız. Yukarı uli zebaniye. Bu söz kime söylenir? Zebanilere söylenir. Zebanilere o suçluları yakalayın, o suçluları tutun diye. Kuzur etin. Yani huzudan kasıt, huzuhudan kasıt. Günah işleyenleri yakalayın. Onları ne yapınız? Fatilu. Aynı zamanda fatilu. Kul gene o asime giriyor, onları sürükleyin, cevruhu çekin. Ne ile? Bir hizzetin ve şiddetin. Sert ve yoğun bir şekilde, ser sertlikle, sertlikle ve şiddetle onları çekin. Onları çekin, sürükleyin. Nereye? İlâ sevâin cahil. cehennemin ortasına, vasatin in nâri. ateşin ortasına, cehennemin ortasına onları sürükleyip götürün diye zavânilere emredilir, söylenir. صَوْرَ لَيْثُمْ مَسُبُّهُ Sonra dökün. فَوْقَ رَئِسِي üzerinde. Min عَذَابِ الْحَم۪يمِ O kaynar suyun azabından, kaynayan suyun azabından onların başları üzerinde subbu, dökünüz. اَيَّا لِمَنَ الْحَم۪يمِ اِلَّتِي لَا يُنْفَارِقُوا الْعَذَابِ Azabın kendisinden ayrılmamış olduğu, azapla iç içi olan, azabın kendisi olmuş olan o kaynar suyu onun başının üzerinden dökün. <gülüyor> bu nedir? Hep la mimma fi ayet ki şu ayette en belli bir şekilde açık ve net olarak fazlasıyla fazlası ilan ifade ediliyor. Yusabbu <gülüyor> Onların başları üzerinde, başları üzerinde o kaynar su yushabbu bu fiil dökülür onların başları üzerinde. Bu ayet ile ayet ne yapmış oluyor? Bunu belli bir surette mübalaalı olarak da aynı şekilde ifade etmiş oluyor. Bu Azab ve aziyen cehennemdekilere yapıldıktan sonra ne denilir? Ve <gülüyor> yuvalu o günahkarlara azim, çok çok günah işleyen büyük büyük günah işleyenlere denilir luhul <gülüyor> ada tat bakalım azabı. İnne sen entel aziz zulkebim bizamike bizamike kendi kafana göre kendi düşüncene göre kendin ben bu memleketin aziziyim, efendisiyim kerimim en büyüğüyüm. Diye kendi kendine taslıyordu, büyüklükten büyüklük taslıyordu. Oranın en azizi efendisi olduğunu düşünüyordu. Hadi o zaman tat bakalım azap nasılmış. Ve yukarı ve yine yukarıda onlara denilir: İnna ha Bu azaptan görmüş olduğunuz şey hani dünyadayken şüphe ediyordunuz ya ya ah canım ne azabı ya ya zannedersem öyle bir şey yok ya yani. zannetmiyorum öyle bir şey diye hani şüphe ediyordunuz ya hadi bakalım buyur o şüphe etmiş olduğunuz azap, işte bugün karşınızda hadi tadın bakalım diye onlara denilir <gülüyor> Rabbim mağazeyiz şunu devamlı söylüyorum biraz açık söylüyorum belki Allah'ın çocukların hiç şakası yok hiç şakası yok daha önce de birkaç kere söyledim, hafızlar hatırlarsınız, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Cennet için kullan kullanmadığı ifadeyi Allah cehennem için kullanıyor. Le'el le'el ne cehennem'e minc cennet'e minnas e jmayi. Yeminler olsun, yeminler olsun, değil mi? Ha, yeminler olsun, bir daha söyle. Sezeciyesini, ayet bir daha söylemecek. Ha, le'el le'el ne cehennem'e minc cennet'e minnas e jmayi. Ha. Ha, işte bu kavuşacağınız bugün günü unuttuğunuzdan dolayı ha, Kavuşma gününü, kavuşma günü olan ahiret gününü unutmuş olduğunuzdan dolayı Hadi tadın bakalım cehennemin o azabını diye Ve Allah orada diyor ki yeminle, yeminler olsun ki ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım Ama cennet için bu ifadeyi kullanmıyor Yeminler olsun ben cenneti cinlerle ve insanlarla dolduracağım demiyor Allah ama cehennem için iki yerde cenabı birisi seyide değil mi hmm. suresinde cenabı bunu yeminle ifade ediyor yani bu manada cennet daha hahttır cehennem daha hahttır cennet ayetle ne diyordu o idde lil muttakin o idde lil kafirin cennet müminler için hazırlandırılmıştır halidine fiha herkes için de kullanılıyor ve kafirler için de cehennem hazırlandırılmıştır el an mevcuttur ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Cennet ne kadar ebediyse cehennem de o kadar ebedi. Cennet için kullanılan halidîne fiha ebedi ifadesi cehennem için de aynen kullanılmış olmaktadır. Heh, bırak bu Ama şu müjde de var. İnnel muttakîne mu'aqkah ki etqilân nerededirler? Ne fi makâm. Öyle bir bakamda meşhesterler ki emîn fi haû. Artık güven içerisinde. Maşallah. Veldetün, Veldetü'l-Emin, orada mesela gittin Umre'ye gittiğinde o Mekke güvenilir şehir, Emin şehir, güvenilir şehir. Orada nedir? Mesela İslam'dan önce de savaş yapılmaz oraya. Nereye gittin? Güvenilir şehre gittin. Orada Emin Belde, orada kafir bile oraya gelse öldürülecek. Kişi de gelse ona dokunulmaz, dokunulmazlığı vardır. Aynen onun ötesinde de emin bir makamdır, emin bir güvenilir bir yerdir. Orada hiçbir korku yoktur, korkudan güven içerisindedirler insanlar orada. Yani aklınıza ne gelirse gelsin. Ya aç kalır mıyım ya? Acaba ölür müyüm? Acaba yaşlanır mıyım? Acaba acaba acaba sıralar? Şu olur mu bu olur mu diye bütün korkulardan güven içerisindedir. Hiçbir korku orada yok. Aklınıza olumsuz ne gelebilir? Yani belki var mı içinizde bilmiyorum. Ya acaba acaba yani acaba ifade edebilecek hiçbir olumsuzluk, korku olmayıp ondan güven içerisinde bir makam ve bir mecliste kimler? Muttakiler. Muttakilerden kasıt günahlardan kaçınan, takva içerisinde olan insanlar. He, sadece bu mu? Yo. Fi cennetin ve koyul. Onlar için onlar orada bağ ve bahçeler, ve aynı zamanda çeşme ve pınarlar vardır. Her bir mümin için efendimizin ifadesine göre 500 sene genişliğinde bir cennet hayatı. Cenneti en son gelecek bir insan için dünya kadar bir cennet hayatı. Dünyada ya işte hocam yani yüz, 145 metrekare yerim olsun yeter. Ya. <gülüyor> veya biraz daha büyüt hocam. Gö şeyini büyüt, düşünceni büyüt. Nasıl bir şey istiyorsun hocam vallahi hiç bilmiyorumsa var ya. Diye. Atım olsa, tavuklarım, ineklerim, koyun keçilerim olsa, şu hayvan, bu hayvan olsa, Allah. bir de ürmak orada olsa, ağaçlar da olsa, sabahlar çıksa, kuşlar olsa, cıvınlasa, mübarek adam bu neydi ya? Cennette alası var. Cennette, düşün ona göre, cennete en son girecek olan insanın durumu bir dünya. İçi boş mu? Yok. İçindekilerle beraber, hizmetçileri, nimetleriyle beraber bir dünya dolusu. 500 sene gelişinde bir cennet hayatı bir mümin için ahirette veriliyor ona göre düşünün. Çeşmeler, cennet mev cennette, cennette bahza cennet bahçe demektir. Cennet, cinnet, mecnun, can, cin aynı kökten gelir. Cenneti niye cennet denilmiş biliyor musunuz? Cennette ağaçların sıklığından dolayı gözler gözleri görmeyecek derecede sık ağaçların olmasından dolayı cennete cennet yani cennet onun için devamlı vesatine gibi bostan diye bağ, bahçe diye ifade edilmesindeki sebep ağaçların ve ormanların yeşilliklerin ve ağaçların sıklığından dolayı çok çok olmasından dolayı gözlerin birbirini görmemesi derecesinde sık olmasından dolayı o ona cennet kapalı görünen şeklinde denilmiştir. Onlar ne yaparlar? Yerbesun bir Sunnisil ve İstafakîn. Orada Sündüsten yapılmış olan giyecekleri onlar orada giymiş olurlar. Hem hem Sündüsten elbise giyerler. Sündüsten elbise. O İstabraq ile parlak atlaslan. İstabraq ince manasına parlak atlaslar Yani marak kamine dibacı ve ma haluze minhu Gerek ince gerek kalın olsun giyecekleri onlar orada giyerler. O giysiler içerisinde onlar orada olurlar. Yani ipekten ondan sonra aynı şekilde onlar ipekten giysiler orada giyerler ve aynı zamanda onlar orada mütekabiliğine karşı karşıya orada otururlar. Cennette karşılıklı olaraktan karşı karşıya onlar orada oturur ve orada bulunurlar. Demek ki cennetteki cenab bu nimetleri sıralarken, bu nimetleri ifade ederken, ehli imanın orada mazhar oldukları, karşılaşmış oldukları o durumları ifade ederekten bu cümle hal cümlesidir, mütekabili. Yani hangi halde? Karşı karşıya başka ayette ne diyordu? Ala sürürün mütekabili sedirler üzerinde koltuklar üzerinde karşılıklı olarak onlar orada otururlar ince ipekten ve kalın ipekten olmak suretiyle ince ve kalın ipekten olmak suretiyle onlar parlak sündüsten elbise giymiş olurlar e yani la yanzur <gülüyor> ila kafayı badin li esirreti bihim onlar orada bulunmuş oldukları konumları itibarıyla yani mesela şöyle yuvarlak masa diye de ifade edebileceğimiz şekilde koltukları yuvarlak dizildiği için yuvarlak bir vaziyette konum olarak dizildiği içindir ki birbirlerinin arkasını, kafasını görmeksizin yani arka çevirmiş değil, kafasını görüyor değil, birbirlerine karşılıklı olarak hatta parantez içi söyleyeyim onlar orada dünya maceralarını birbirlerine anlatırlar. Dünyadaki olayları, güzel olan şeyleri birbirlerine anlatır ki anlataraktan naklederler dünya maceralarını. Böylece karşı karşıya onlar orada otururlar. O yuvarlak bir masaj şeklindeki bir ortam içerisinde olmasından dolayı yüz yüze, yüz yüze dünya maceralarını ifade ederler. Tezârik işte böyle yukadderu tablado el-emr, işte durum böyledir. Onlar için ahirette, o müttakiler için ahirette... Tahtir edilen durum bundan ibarettir. Peki hepsi bu mu? Hayır. وَزَوَّجْنَاهُمْ مِنَتْ تَزْوِيْجِ Bu zevbeşna tezviç kökünden geliyor. Zevbece'yu, zevbeci tezvice'en. Biz onları evlendiririz. Biz onları evlendiririz, tezvice ederiz. Ve biz onlara arkadaş kılarız, yakın kılarız, dost kılarız. Onlarla beraber olacak kimseleri onların etrafında bulundurulmuş oluruz. Yani eşleştiririz. Eşleştiririz yakın arkadaş, dost okuruz. Kimleri? Bir hurri, kıri hurileri. Hangi hurileri? Beynin. Orada tamamen iri gözlü, iri gözlü olan hurilerle onları evlendiririz, onları eş kılarız. Binisain o kadınlar ki beydun واسعات العيون حسنا güzelliğinden dolayı gözleri geniş yani iri manasında beyaz gözlü olan o huriler ile de biz onları orada evlendirmiş oluruz. Ha ne? onlar orada o cennette o ehli iman isterler yetubuna hademe hizmetçi isterler ve onlar çağırırlar fiha o cennette yani yetu bütün ifakiyetin di Onlara hizmetçiler, her yönden bütün yiyecekleri, bütün yiyecekleri onlara getirirler. Yani istemiş oldukları, istemiş oldukları bütün yiyecekleri hizmetçiler onlara getirirler. Buradaki ince bir nokta var. Bir şey gidip de kendinin kalkıp da gidip elden alman nerede? Bir hizmetçinin sana getirilmesi nerede? Hizmetçinin sana getirilmesinde bir lütuf var, bir ikram var bir üstünlük var, bir paye var, bir değer var, bir kıymet var. Ondan dolayı kişi kendisi kalkıp da böyle bir tabiri caizse cennette zahmet olmadığı gibi böyle bir zahmet içerisine gidip de kalkıp da oraya gidip o şeyi kendisi almaz. Belki ne yapar? Ona orada hizmet edecek olan hizmetçiler böylece ona her türlü yiyeceği getirirler. Nasıl olarak getirirler? Aminine, güven içerisinde. Yani o güvenmeyi, onu örnek vereceğim, مِنْ كِتَعَيَا وَمَسَرَّتِيَا mü كُلِّ مَخُوْفِينَ Şimdi bir yiyeceği, çok sevdiğiniz bir yiyeceği yerken, sizi en çok üzen, o yiyeceğiniz yiyeceği acılaştıran şey, acaba bunun arkası var mı, acaba bu son mu, bitti mi, biter mi, bundan sonra olur mu, olmaz mı, elde eder miyim, etmez miyim? Onun kesilmesi, sonunun gelmemesi gibi durumdan emniyet içerisindedirler. Ve mazharat ve mukürlü gerek o yediği şey acaba mideme iyi gelir mi, zarar verir mi? Yani zararından da güven içerisinde. Bu mukürlü ve her türlü korkudan emin olmak suretiyle o hizmetçiler ne yaparlar? Bütün meyveleri yiyecekleri onlara getirirler, isteklerini yerine getirmiş olurlar para ettiklerini o hizmetçiler. Layzuku nefiha elmevte. Aslında cennetteki nimetlerin içerisinde en önemlilerinden birisi de ölümsüzlüğün olması, yani layzuku nefiha elmevte. Onlar orada ölümü tatmazlar, ölümün tadına varmazlar. Kısacası orada ölüm olayı yoktur. Ancak ilk defa ilk ölüm vardır. Yani dünyadaki ilk ölümün dışında orada herhangi bir ölüm. Söz konusu değil, ölümün acısını da cennette almazlar, tatmazlar. E yani elle dünya ba'de hayat infiha. Yani ilk hayatlarından sonra insanların dünyada tatmış olduğu, maruz kalmış olduğu ölümün dışında orada o cennette ölümü tatmazlar. He, daha bu cümle kâle ba'de hayat infiha, kâle ba'dun bağ'sı demiş illa illa bimâne ba'de. Oradaki illa ifadesi, istisna var diye. Şuradaki illa ifadesi illen meftetel kuğla bu ifadenin bade manasına olduğunu söylüyor. Yani ilk ölümden sonra ilk ölümden sonra orada ölümü tatmazlar. İstisna olarak değil de bade manasına da olduğunu ifade etmişler. Ve vekâhum ve ve Rableri onları yıkaya eder. Korur, himaye eder. Neyden? Azâvel Cehennem azabından da Cenab-ı onları yıkaya eder, korur ve himaye eder. Bu ne olaraktan? Bu ne olaraktan? Mastar. Fadlen. Kendi tarafından, taraf-ı ilahiden bir fazıl ve ihsan ve üstünlük olarak. Mastar'ın bir manı tafadulen. Bir fazilet, bir lütuf, bir ihsan, bir ikram olmak suretiyle Allah tarafından bir min rabbike. Rabbin tarafından bir fazıl, bir tafaddul, bir ihsan olmak suretiyle bu mensubun bir tafaddele, tafaddele ile mansuptur. Yani şu mana, tafaddule faddele, tafaddule faddele, yani min rabbike, Rab, bu nedir? Mukaddelen min rabbike, böylece burada tafaddele ifadesi gramer olaraktan takdir edilmiş bir ifade olmuş oluyor. Haa işte darike bu durum bütün bu yukarıda saymış oldu, el meskur. El-mezkurul ayet, zikredilen ayetler, şimdiye kadar sayılmış olan bütün bu hakikatlar nedir? Hüvel-ferzül-azim, büyük bir kurtuluşun, büyük bir felahın ifadesi olmuş olmaktadır. Fe-innemâ, he, fe-innemâ seherlen Kur'an. Muhakkak ki biz o Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ne bilisanike senin diline. Yani kolayca tercüme etmen için, okuman için, biz o Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdı. Bir he, bir lügat-i terifhem-i Arabi'nin Arap lisanını, Arap lügatını, anlayışını bilmek için onun lügatını sözlüğünü konuşulmasını o Kur'an'ı biz sana kolaylaştırdı. Yani mesela efendimizin geldiği dönemde Arabistan'da edebiyat zirvedeydi. Edebiyat, belagat, maani, edebiyatın bütün kuralları. Efendimiz ise neydi? Ümmi idi. Yani o manada önceden okumuş değildi. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor kendisine? Bütün Arap lügatını, anlaşılacak bütün Arap lügatını biz sana ne yaptık? Kolaylaştırdık. Yani bir zorluk içerisine girmedi. Yani bu nedir? anlamadım, bilinmiyor, anlaşılmıyor, dile getirilemiyor, telaffuz edemiyor gibi bu zorluklardan kolaylaştırdık. Niye? La'allehum yetedek yavrum. Ta ki onlar... Senin bu anlatımında bir Risan'ını çok iyi bilmiş olmasından dolayı tezekkür etsin, tefekkür etsin, yete'izûne öğüt alsınlar. Bu zamanımızda ki ilim o kadar gelişmesine rağmen dünya okumuş olan insanlardan duyduğumuz o cahiliye dönemindeki şu sözü duymayız. Cahiliye dönemindeki insanlar cahil de olsa hiçbir zaman şunu denemişlerdir. Şöyle bir şikayette bulunmamışlardır. Ya Muhammed ya biz bu Kur'an'ı anlamıyoruz ya. Anlaşılmıyor bu, anlaşılmaz bir kitap dememişler. Evet, demin dediğim gibi şair demiş, kahin demiş, mecnun demiş ama dediğim gibi yalancı dememiş veya bu Kur'an anlaşılmıyor dememiş. Bu sana geçtiği öncesinde muallemun he, beşer ve mecnun, muallemun mecnunun, muallemun beşer. Bu sana bir insan tarafından öğretilmiştir diyerek de, yani bu şekilde kendi etbaalarını mensuplarını kandırmak amacıyla böyle bir iddiada bulunuyorlar <gülüyor> ta ki onlar bununla öğüt alır da akabinde fay takibiyye akabinde iman ederler sana fakat durum öyle değil maalesef lakin onlar iman etmezler o halde Habibi tartakayı gözet bekle neyi İnfa, infazir helak Onların helakini bekle. Onların ölümlerini bekler. İnne onlar da mütebihune Onlar da zaten senin ölümünü bekliyorlar. Senin ölümünü bekleyen o Mekke'li müşriklerin sen de helaklerini, ölümlerini bekle. Ve haza tabir uzunluğun emri bir cihadim. Ancak bu ayeti Kerime ne zaman huzur etmiş? Hani Mekke'de olduğu içindir ki cihad emrinden önce. Niye? Burada ayrıştırdı. Çünkü cihat emri geldikten sonra bir sefer ne yapıyor? Onlarla mücadeleyi, o cihadı emretmiş oluyor. Ondan öncesinde işte diyor ki, onlar senin ölümlerini beklediği gibi, sen de onların helakini ve ölümlerini bekle diyor. Sadatallahu rasim, en doğrusunu bilen Allah'tır. Subhanekele ilmelelâ illâme allemtenekillekentel alîmü rakim ve ahir <gülüyor> davadın elhamdülillâhira bir el-fâtihe.